Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yöredir. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştidir. Allah hepimize hayır versin razı olacağı amelleri işlemeyi hepinize nasip etsin. Kardeşlerim, bugünkü konumuz iman üzerine olacak inşallah. Dünkü dersimizde Cibril hadisinde Cibril'in insan kılığında gelip İslam'dan sorması ve Allah Resulü'nün İslam'ın ne olduğunu ve bu günlerinin ne olduğunu anlatması üzerinde durmuştuk. Bugün ise aynı hadisin iman sorusu üzerinde duracağız inşallah. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Biliyorsunuz kardeşlerim, İslam ile tevhid iç içe olan meselelerdir. İslam ancak tevhidle yani yapılan bir amelin şirksiz olarak Allah'a yapılmasıyla ancak kabul olan bir esasdır. Delilleriyle İslam dinini bilmek de dinimizin emirlerindendir kardeşlerim. Tevhid ile ona itaat etmek suretiyle boyun eğmekle şirkten ve o şirki işleyen müşriklerden de beri olmakla ancak Allah Azze ve Celle'ye teslim olabiliriz. Onun için kulun Rabbine şer'i ölçüler içerisinde teslimiyet göstermesi gerekmektedir. Bu da kardeşlerim ibadette Allah Azze ve Celle'yi tevhid etme ve yalnız ona ibadet etmekten gerçekleşir. İşte kulun övülmesine sebep teşkil eden ve kendisi dolayısıyla sevap kazanacağı İslam'da budur. Kardeşlerim iman meselesine geldiğimizde iman sözlükte tasdik anlamına gelir. Dinde ise kalp ile itikat etme, dil ile ikrar etme, azalar ile amel etmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle o yetmiş küsur şubedir. Yani birçok şubeleri olan, cüzleri olan bir unsurdur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde iman yetmiş küsur şubedir. En üstünü La İlahe İllallah en ednasıysa İnsanlara rahatsızlık veren şeyleri yoldan izale etmektir. Haya da imandan bir şubedir buyurmuştur. Haya utanma halinde meydana gelen insandan sudur eden bir tepkidir kardeşlerim. Bu da insanı aykırı işlerden alıkoyar. Aleyküm selamlarım. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki iman kalpten, itikat dilden, ikrar ağzalarla göstermedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 73 farklı ayrılacak Biri müstesna, hepsine ateş dokunacak diyor. Kardeşlerim Muhammed ümmetine baktığımızda. İmanın anlayışında o kadar çarpıklıklar söz konusudur ki, Kimi iman sadece kalpten tasdik, Dillen tasdik demiş, Amel imandan bir cür değil demiş, Öylece bırakmış, Ki buna dinde mürciye dediğimiz topluluklar deriz. Kimi devam etmiş, Kalp tasdik, dil tasdik, azalarla da göstermesi gerekir ama artar ve eksilme olmaz. İman bir bütündür demiş. Bunlar da harici dediğimiz tayfelerdir kardeşlerim. Ehli sünnetin inancı artar ve eksilir. İman şube şube olduğu gibi küfür de nedir? Şube şubedir. Aynen Allah Resulü ve Vesselam'ın asabının içinde otururken Cibril'in gelip iman nedir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanı altı rükmü olduğunu saymıştır kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kamil eşkenler. Yani akidenin kendisi olan imanın esasları altı tanedir kardeşlerim. Bunlar da Cibril hadisi diye bilinen bu meşhur hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a imana dair soru sorulduğu vakit söz konusu edildiği hususlardır. Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, peygamberlerine iman ve ahiret gününe iman edip, hayrı ile, şerri ile kadere iman etmendir. Aleyküm selamu rahmetullahi aleyküm. Demek ki kardeşlerim amellerin türlerini ve cinslerini kapsayan iman yetmiş küsur şurada. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir diyor. Bu ayette namazdan iman diye söz edilmekte kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin, hepimize anlayış versin. İmanın şartlarını sayıyor kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Rükünleri demek ki altı taneymiş. İnşallah bugün bu altı hususun üzerinde kısaca durmaya çalışacağız. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Rabbim imanımızı artırsın. Allah'a iman da Dört hususu kapsar kardeşlerim. Sesim net değil mi? Fıtratın Allah'ın varlığına delil olması söz konusudur. Şüphesiz ki her bir yaratıp daha önce bu hususta herhangi bir düşünme ya da öğretme söz konusu olmaksızın yaratıcısına iman etmek fıtratına sahip olarak yaratılmıştır. Bu fıtrattan uzaklaşma ancak kalbini bu fıtrattan uzaklaştıran ve sonradan ortaya çıkan etkenlerle karşı karşıya kalmak halinde söz konusudur kardeşler. Yani Allah Azze ve Celle Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları toplamış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 bu vakayı hepinizin üzerine şahitler kıldım, diyor. Aleyküm selamun hoş geldiniz. Demek ki kardeşlerim, yaratılan, her yaratık, yaratıcısını bilme konusunda hiçbir müşkülatı yok. Ancak, onu fıtrattan uzaklaştıran, kalbini karıştıran, dışarıdan gelen etkenler neyse, işte o zaman bir müşkilat başlıyor. Allah fıtratı selim olanlardan eylesin bizi kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın tam bu noktada her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Yani her doğrulan çocuk fıtrat üzerine doğrulur diyor. Ama bakın hadisin bundan sonrasına dikkat ederseniz Ana baba, Yahudi ise ne yaparmış? Yahudi, yani fıtratı ozardır. Hristiyansa, Hristiyan yapar. Mecusi ise, Mecusi yapar. müşrikse ise, Müşrik yapar. Ama her doğan çocuk, fıtrat üzerine doğar kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, güzel anlayış versin. Kardeşlerim, insana verilen akıl, akletme, sorumluluk duygusu, Allah'ın varlığına delalet eder. Öncesiyle, sonrasıyla bütün bu yaratıkların var edici bir yaratıcısının olması, akılda tamamen bilinmesi gereken bir şeydir. Akıl bunu inkar edemez. Zira bu varlıkların kendi kendilerini var etmeleri imkansız olduğu gibi kendiliğinden olmalarına da imkan yok. Kendi kendilerini var etmeleri imkansız çünkü hiçbir şey kendi nefsini yaratamaz. Zira o şey var olmadan önce yoktu ki nasıl kendisinin yaratısı olsun. İşte Allah Azze ve Celle'nin Yaratıcılığı hangi yönde bakarsanız bakın, inkara mümkün değil, fırsat vermiyor kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullahi ve rekat. Hoş geldiniz. Aleyküm. Düşünün bugün bazı taifeler hep Allah'ın varlığını ve yaratıcılığını gündeme getirir. Ve bunu akıllarıyla anlatmaya doyamazlar ve bitiremezler bile. Hatta öyle tayfe çıkmıştır ki son zamanda bu tamamen yaylanlardan Allah akılla bilinir diyerek CD'ler yapmışlar, kitaplar yazmışlar, birçok şeye gitmişler. Halbuki bu kadar uğraşa hiç gerek yok kardeşlerim. Düşünen, selim bir fıtrata sahip olan bir insan, yaratılan bir insan her sanatçının sanatını yaratan bir varlığın, yani Allah olduğunu bilir. Allah fıtratı selim olanlardan eylesin kardeşler. Demek ki hiçbir şey herhangi bir yaratıcısı olmaksın, yaratılmış değildir. Kendilerini yaratanlar da kendileri değildir. O halde onların yaratıcılarının Allah Azze ve Celle olduğu kaçınılmaz bir şeydir kardeşlerim. Allah kendisine merhamet etsin. Bir gün Ebu Bekir hutbeye çıkıyor. Bazı sahabelerin, bazı hallerinden dolayı ne oluyor ki size diyor. İki defa diyor bevil deliğinden geçen siz değil misiniz? Neyinize böbürlenip de kasalıp değer yüzünde kasala kasala giriyorsunuz diyor. Vallahi hamd edip iniyor. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayrılmasın. Kur'an'da o kadar çok kıssalar var ki kardeşlerim. O kadar çok kıssalar var ki Allah Kur'anını ve Resulullah'ın sünnetini tamamen okuyan, döne döne okuyan anlayan, yaşayan, anlatanlardan enesiniz. Mesela iki kişinin bahçesine gelmesinden bahseder Allah Azze ve Celle. İkisinin de güzel bahçesi olduğunu, asmalarının olduğunu, ikisinin de sularının olduğunu ve birinin malca ve çocukca bir şeylerinin olduğunu, birinin de sadece orasının olduğundan bahseder. Birisi, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetlerden kasalması, birininse hamd etmesi söz konusu. Öbürü diyor ki bana bunu veren, öbür da verir. Öbürü diyor ki öyle deme, kasalma. Allah suyunu çeker de aramakla bulamazsın. Çardağını başına geçirir de kurtarıcı da bulamazsın. Diyor. Aleyküm Selam'la mutlu hoş geldiniz. Ve biz diyor onun çardağını başına geçirdik kurtarıcısı olmadı. Suyunu yerin dibine çektik arayıp bulunmadık. Allah verdiği nimetlere şükreden kendisine gereği gibi kulluk edenlerden öyle arkadaşlar. Allah Azze ve Celle'nin varlığı ve birliği yaratılan neye bakılırsa bakılsın muhakkak anlaşılır. Muhakkak anlaşılır. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin varlığına, şeriatın dalalet etmesine baktığımızda, bütün gelen kitapların hepsi bu gerçeği dile getirir. Bu semavi kitaplarda bulunan ve insanların maslahatlarını ihtiva eden bu hükümler, bu kitabın kitapların hikmeti sonsuz ve yarattıklarının maslahatını çok iyi bilen bir Rab tarafından gönderilmiş olduğunun delilidir. Evet. Kardeşlerim, Allah'ın varlığına duyulan delalet etmeye gelince, bu da iki yollandır. Birincisi, Bizler dua edenlerin dualarının kabul edilmesi, sıkıntıda olanların imdadına koşulmasına dair duyup tanık olduğumuz hususlar katil olarak Yüce Allah'ın varlığını göstermektedir. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında Nuh'u da anlıyor. Hani o daha önce bize dua etmişti de biz de onun duasını kabul etmiştik. Diyor. Yine Hani siz Rabbinizden imdat istiyordunuz da o da duanızı kabul etmiştir diyor. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbe verirken bir Cuma günü bir Arap geliyor bedevi. Ey Allah'ın Resulü diyor mallarımız telef oldu. Çoluk çocuğumuz aç kaldı. Bizim için Allah'a dua et de Allah diyor yağmur versin. Allah Resulü ve Vesselam ellerini kaldırıp dua ediyor. Bulutlar dağlar gibi ortaya çıkıveriyor kardeşler. Daha Cumanın hutbesinden inmeden yağmur taneleri sakalına düşmeye ve sakalını ıslatmaya başlıyor kardeşlerim. Evet. Demek ki Şanı Yüce Allah'a samimi olarak sığınan ve duanın kabul etme şartlarını yerine getiren kimselerin duanın, duasının kabul edilmesi günümüze kadar görülüp tanık oluna gelen bir husustur. Bilmiyorum yakalatabildim mi? Yani Allah Azze ve Celle istenilendir. İstenildiğinde icabet edilendir. Ve bütün insanlık bunu bilir ve Rabbına döner. Düşünün bir kafir dahi bir kafir dahi mazlumsa kendisine zulmedildiğinde Ya Rab, Ya Rab diye ne yapar? Döner. O inkar ettiğinden ister. Allah hepimize akıl versin, anlayış versin, şuur versin kardeşlerim. İkinci yolsa kardeşlerim, mucize diye adlandırılan insanların gördükleri yahut da duydukları peygamberlerin belgeleri de Onları peygamber olarak gönderen varlığa kesin bir şekilde denildi. Mesela düşünün bir Musa Aleyhisselam'ın asasını denize vurması ve denizin 12 kola ayrılması, dağlar gibi suyun durması ve aradan insanların geçmesi. Bu çok basit bir olay mı? Şöyle gözünüzün önünde bir tasavvur edin kardeşler. Koskoca bir nehiri düşünün. Birisi eline bir sopayı alıyor. Asayı. Şöyle suya vuruyor. Su duruyor. Ve yol açılıyor. İnsanlar o nehrin dibinden karşıya rahat rahat geçiyor. Hiç şöyle bir tasavvur ettiniz mi bunu? İşte bunlar Allah'ın varlığına denildir kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullahi wabarak. Hoş geldiniz. Yine mesela çok sevdiğiniz birisi ölmüş. İsa aleyhisselama biliyorsunuz verilen mucize neydi? Allah'ın izniyle ölüyü diriltmesi. Şimdi birisi ölmüş, İsa aleyhisselam geliyor sıvazlıyor ve adam gözünüzün önünde diriliyor. Bu basit bir olay mı? Değildi değil mi? Mesela Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Kureş kendisinden mucize isteyince ne yaptı? Ay'a doğru baktı. Tanrı'nı şöyle bir şeyi sanki çizer gibi bir işaret yaptığında koskoca ay ikiye bölündü. Ay'ın bir kısmı dağın bir tarafına bir kısmı da bir tarafına düştü. İşte bunların hepsi onun varlığının kesin delilleridir kardeşler. Allah imanımızı artırsın, gayretimizi artırsın. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'ye imanda ayrıyeten üç tane husus vardır. Birincisi, Allah'ın rububiyetine iman. İkincisi, Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetine iman. Üçüncüsü de Allah'ın isim ve sıfatlarına imandır. Rabbim hepimizin cehaletini gidersin arkadaşlar. Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine iman. Onun herhangi bir ortağı ve yardımcısı bulunmaksın biricik ve tek Rab olduğuna iman et. Aleykümselam ve Rahmetullah. Rab, yaratma, mülk ve evre, emretme kendisinin olan demektir. Allah'tan başka yaratıcı olmadığı gibi, ondan başka malik de yoktur. Emretmek yalnız ona bir halktır kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında iyi bilin ki, Yaratma da emretme de yalnız Onundur diyor. İşte bunları yaratan Rabbınız Allah'tır. Mülk yalnız Onundur. Ondan başka çağırdıklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildirdir hatta Suresi. Nde. Düşünün kardeşlerim. Firavunun yaptığı şekilde söylediklerine bizzat kendisi inanmayan hakka karşı bile bile direnen bir kimse olması haliyle Yüce Allah'ın rububiyetini inkar eden herhangi bir kimsenin varlığı bilinmemektedir. Firavun kavmine bensin, rafınızın diyor. Evet. Musa aleyhisselam da Firavun'a gelip ne diyor? And olsun ki bunları birer ibret olmak üzere Göklerin ve yerin Rabbından başka kimsenin indirmediğini bilmişimdir. Ey Firavun! Ben de seni gerçekten helak edilmiş sanıyorum. Diyor. Kardeşlerim, müşrikler Yüce Allah'ı bilmesine rağmen uluhiyetinde ortak kuşarlar. Onun rububiyetinde hiçbir müşkülat yok. Çünkü demin de zikrettiğimiz ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarmış hepsinden bir ahit almış ve bensin Rabbiniz değil miyim demişti. Oradaki bütün ruhlar bizim de ruhumuz Adem aleyhisselamın da kıyamete kadar gelecek bütün ruhlar ne diyor? Evet sen bizim Rabbimizsin. Yani hiç kimsenin rububiyette bir müşkülatı yok. Mesela Allah Azze ve celle kitabında peki diyor, "Yer ve ondakiler kimin? Eğer biliyorsanız söyleyin." Onlar Allah'ındır diyecekler. Sen de de ki, "O halde siz iyice düşünüp ibret almaz mısınız? Peki yedi göğün ve büyük arşın Rabbi kim?" "Allah'tır." diyecekler. De ki o halde korkmaz mısınız? De ki, her şeyin hakimiyeti elinde bulunan, himaye eden, fakat kendisine karşı kimsenin himaye altına alınmasına imkan tanımayan kimdir? Eğer biliyorsanız söyleyin dendiğinde onlar Allah'tır diyecekler. Peki öyleyse nasıl olur da aldanmıyorsunuzdur? Müminin 84'ten 89'a kadar. Demek ki kardeşlerim Allah'ın rububiyetinde müşkülat yok. Müşkülat tamamen uluhiyette. Allah tümüze anlayış versin. Yani sorun bilmede değil sorun birlemede. Yani Allah'a hazze ve celle'ye yapılan ibadetlerde müşkülat var. Şanı yüce Rabbimizin emri hem kainattaki kevni emirleri, hem de şer'i emirleri kapsar kardeşler. Kainatın işlerini çekip çeviren, kainatta hikmetinin gereği olarak dilediği şekilde hüküm veren, o olduğu gibi, yine hikmetinin gereği olarak ibadetleri teşri buyuran, muamelata dair hükümler koyan biricik hüküm koyucu da odur. Kim ibadetlerde? Allah'tan başka bir şeriat koyucu yahut da muamelatta Allah'tan başka bir hüküm koyucu kabul edecek olursa, o kimse Allah'a ortak koşmuş olur ve imana sahip olmamış olur kardeşlerim. Allah böyle bir imandan bizleri beri olsun. Kardeşlerim, Rab terbiye eden, yaşatan, öldüren efendi manasında Allah Azze ve Celle kitabında sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbınıza eşler koşmayın diyor. Yaratan Allah, yaratıcı Allah, her şeyin ihtiyacını bilip gideren Allah, o halde kulun da yaratılan yaratılan kulun yaratan yaratıcıya karşı görevini yerine getirmesi gerekiyor. Kardeşlerim, imanın rukunlerinden Allah'a imanda, Allah'ın uluhiyetine, iman yüzüne bakacak olursak, yani Allah'ın hiçbir ortağı olmaksızın bir ve tek hak, ilah olduğuna iman etmek demektir. Kardeşlerim, ilah, ilah edinilen, meluh, yani sevilerek ve tazim edilerek, Kendisine ibadet olunan mabut demektir ve ondan başka ilah yoktur. Rahmandır, rahimdir kardeşlerim. Allah'ine birlikte ilah edinilip ibadet olunan her bir varlığın uluhiyeti batıldır. Uydurma olan mağbütlara ilah adının verilmesi onlara uluhiyet hakkını vermez kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Lat, Uzza ve Menat'tan bahsederken onlar ancak sizin ve atalarınızın atlandırdığı ve Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği bir takım boş isimlerden ibarettir diyor Necm suresinde. Hud Aleyhisselam ile alakalı kıssaya baktığımızdaysa Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, kendinizin ve atalarınızın taktığı ilah adını verdiği bir takım atlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Arap suresinde Yusuf Aleyhisselam'la alakalı kısıya baktığımızda, ey izinden arkadaşlarım, dharma birçok rabler mi hayırlı, yoksa bir tek olan ve her şeyi hükmü ve iradesi altında tutan kahhar olan Allah mı? Evet kardeşlerim. Allah o Resullere salatu selam eylesin. O Resullerin hepsi Allah'a ibadetlerimizde hiçbir şeyi ortak koşmayın demiştir. Aleyküm selamlar, hoş Hoşgeldin. Demek ki kardeşlerim müşkülat rububiyette değil. Rablık da değil. Müşkülat, ilahı seçmede, ilaha ibadet etmede. Yüce Allah, müşriklerin bu ilahları, ilah edinmelerini, akli iki kesin delille çürütmüştür kardeşlerim. Birincisi, onların ilah edindikleri bu varlıklarda, uluhiyetin hiçbir özelliği bulunmamak. Çünkü bunlar yaratılmış varlıklardır, kendileri hiçbir şey yaratamazlar. Kendilerine ibadet eden kimselere de en ufak bir fayda sağlayamazlar. Onlara gelebilecek hiçbir zararı önleyemezler, onlara hayat veremezler, öldüremezler. Göklerde herhangi bir şeye malik olmadıkları gibi, mülkün de ortaklıkları da yoktur kardeşler. Aleykümselam ve Hoş geldiniz. Demek ki uydurma ilahların durumu böyle. Onları ilah diye kabul etmek anca herhalde akılsızlığın en ileri derecesi ve batıldan da daha batıldır. Herhalde Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağı. Kime diyor bunu kardeşlerim? Çünkü yaratılan her şey hal diliyle Rabbinin emrini yerine getiriyor. Bir ineğin sütünü vermediğini gördünüz mü? Bir arı ben bal vermiyorum dediğini gördünüz mü? Bir deniz bir balık ben denizde yaşamıyorum dediğini gördünüz mü? Yaratılan her şey hilkatının gereği hareket eder. Bir kul ki yaratılışının gayesi Allah'a kuldur. Allah yolunda gitmez. Ona gereği gibi kulluk yapmaz. Onu ilah bilmez. Başka ilahlar edinirse hangi akıl bunu kabul eder kardeşlerim? Rabbim hepimizin imanını artırsın. Hepimize hayır versin. İnşallah bunlar ileriki derslerin alt basamakları. İleriki derslerde ruhiyete tekrar geldiğimde insanların nasıl saptığının üzerinde biraz daha tefalrat duracağım. Düşünün mesela demin Firavundan bahsettik. Firavun onlara ben ilahım dediğinde o insanlara ne yaptı? Korkuyla hüküm saldı. O büyücüler Musa'nın asasının kendilerinin yaptığı bütün büyüyü yiyip yok ettiğini görünce ne dediler? İman ettik. Musa'nın Rabbine iman ettik. Halbuki biliyorlardı ki Firavun çok katlar ve Musa'nın Rabbine iman ettiğinde bunları parça parça edeceğini biliyorlar mıydı? Biliyorlardı değil mi? Bakın şimdi Kur'an'daki o sahneye gittiğimizde Aleyküm Selamlar Mutluluk'la hoş geldiniz. Firavun ne diyor? Siz diyor bana danışmadan onun Musa'nın Rabbine iman ettiniz. Büyücüler ne diyor? Vallahi diyor sen bize ne yaparsan yap. Biz Rabbimizi bulmuşken bile bile artık ona şirkler koşmayacağız. Gelen nakilde hadiste kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugün akşama kadar onlardan hiçbirini bırakmadı. Hepsini parça parça etti diyor. Ellerini ayaklarını çaprazlama kesti, onları doğradı Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayrılmasın. Demek ki, onların ilah diye tapındıkları varlıklar, uluhiyetin hiçbir özelliğini taşımaz. Çünkü onlar da yaratılmış, kendilerine bile bir faydası olmayan varlıklardır. Kendilerine, ibadet eden kimselere, hiçbir fayda sağlayamıyorlarsa, göklerde olan hiçbir şeye malik değillerse, yaşatmaya ve öldürmeye kadir değillerse, onlar ilahlık iddiasında bulunamazlar kardeşlerim. Yine kardeşlerim, o müşriklere baktığımızda, Allah'ın her şeyin mülk, ve tasarrufunu elinde bulunduran kendisi himaye ettiği halde kendisine rağmen başkalarının başkalarını himaye altına almaları söz konusu olmayan yaratıcı biricik Rab olduğunu kabul ediyorlardı. Onların bunu kabul etmeleri rububiyette onu tevhid ettikleri gibi uluhiyette onu tevhid etmelerini gerektirmektedir. Aleykümselamu Rabbülillah. hoş evlilik. Çünkü Allah Azze ve Celle ey insanlar diyor. Sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza ibadet edin ki takva sahibi olasınız. O ki yeryüzünüz sizin için bir döşek göğüde bir bina yaptı. O gökten su indirip onunla size rızık ızık olmak üzere meyveler çıkardı. Artık bunları bilip dururken bile bile Allah'a işler mi koşacaksınız? Evet. Allah hepimize hayır versin. Rabbim tevhidi güzel olanlardan yöresin kardeşler. <gülüyor> Allah'ın isim ve sıfatlarına baktığımızda kısaca Rabbimiz fahin ve Hüveteala'nın kitabında ya da Resul'ün sünnetinde onun hakkında isim ve sıfat olarak saplananları Herhangi bir tahrif, tatil, keyfiyet ve temsil söz konusu olmaksızın ona yakışan bir şekilde kabul etmek gerekir. En güzel isimler Allah'ındır kardeşlerim. O halde ona onlarla dua edip, onun isimlerinde eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta olduklarının cezalarını göreceklerdir. Kardeşlerim, İsim ve sıfatları kısmen ya da tamamen inkar eden muaddıladır. Bunların iddialarına göre, Allah'ın isim ve sıfatlarını kabul etmek, teşbihi, yani yüce Allah'ı yarattıklarına benzetmeyi gerektirir. Böyle bir iddia ise batıldır kardeşlerim. Evvela böyle bir iddia, yüce Allah'ın sözünde çelişki olması gibi, aslı itibarıyla batıl olan bir takım hususları kabul etmeyi gerektirir. Çünkü Yüce Allah kendi zatının bir takım isim ve sıfatlarının bulunduğunu bildiriyor. Ve hiçbir şeyin kendisi gibi olamayacağını belirtmiştir. Şayet bu isim ve sıfatları kabul etme, onu yarattıklarına benzetmeyi gerektiren bir şey olsaydı Allah'ın sözlerinde de çelişkinin varlığını ve bu sözlerin bir bölümünün diğerini yalanladığını kabul etmemiz gerekirdi. Allah Azze ve Celle kitabında demiyor mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu. Bu mesele teferruatıyla yine geri döneceğim inşallah kardeşlerim. İki şeyin isim ya da sıfatlarının birbirine uygun düşmesi, o iki şeyin birbirinin aynısı veya benzeri olmalarını gerektirmez. Biz her ikisi de insan, işiten, görev ve konuşan iki şahıs gördüğümüz halde, bu ikisinin insanlığın özellikleri olan işitme, görme ve konuşmak gibi hususlarda birbirlerinin aynı olmalarını gerektirmemektedir. Canlıların, ön ve arka ayaklarının, gözlerinin olduğunu görüyoruz. Ancak, onların bu noktadaki benzerlikleri, ön ve arka ayaklarının ve gözlerinin birbirinin aynısı olmasını gerektirmiyor. İsim ya da sıfatlardaki uygunluklara rağmen, Yaratıklardaki farklılık bulunduğu açıkça ortaya çıktığına göre, yaratıcı ile yaratılan arasındaki farklılığı çok daha net anlamamız gerekir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bu hususta sapıtan ikinci kesim ise müşebbihedir. Bunlar da Allah'ın isim ve sıfatlarını kabul etmekle birlikte yüce Allah'ı yarattıklarına benzetmişlerdir. Onların iddialarına göre nasların dalaleti bunu gerektirmektedir. Çünkü Yüce Allah kullara anlayabilecekleri ifadelerle hitap eder. Böyle bir iddia çeşitli açılardan geçersizdir. Kardeşlerim, Yüce Allah'ın yarattıklarına benzemesi, aklın da şeriatın da batıl olduğunu ortaya koyduğu geçersiz bir iddiadır kitap ve sünnetin naslarının muhtezasının onlardan anlaşılanın batıl olması ise imkansız bir şeydir. Yüce Allah kullara mananın aslı itibarıyla anlayabilecekleri şekilde hitap etmiştir. O mananın sahip bulunduğu hakikat ve özünü bilmeyi Zat ve sıfatları ile ilgili olan hususlara dair bilgi, Yüce Allah yalnız kendisinin bildiği şeyler arasında bırakmıştır. Rabbim hepimize anlayış versin kardeşlerim. Yüce Allah'ın kendi zatının semi, işiten olduğunu bildirdiğini biliyoruz. Şimdi işitmenin asıl manası itibariyle, ne demek olduğu bilinen bir husustur ki, bu da sesleri idrak etmek demektir. Ama bakın burada düşünün. Fakat yüce Allah'ın işitmesinin gerçek mahiyeti bizim tarafımızdan bilinemez. Aleyküm ve rahmetullah. Zira işitmenin hakikatı bizzat yaratıklarda dahi farklılık arz etmekte. Yaratıcı ile yaratılanlar arasında böyle bir farklılığın ortada olması ise daha açık ve daha büyüktür kardeşlerim. Allahu Teala kendi zatının arşa istiva ettiğini haber veriyor. İstivanın asıl anlamı bilinen bir husus. Ancak Allah Azze ve Celle'nin istivanın gerçek mahiyeti yüce Allah'ın arşına istiva etmesine nispetle bizim tarafımızdan bilinemez. Çünkü istivanın gerçek mahiyeti, bizzat yaratıklar arasında da farklılık arz eder. Yerinde sağlam duran bir sandalye üzerine oturmak, ki istiva oturma manasına da gelir, elbette ki dizginlenmesi zor, ve her zaman başını alıp giden bir devenin üzerine, istiva etmek gibi de değildir. Yaratılmışlar arasında, bu hususta farklılık olduğuna göre, Yaratan ile yaratılmışlar arasında bu hususta farklılık çok açık ve büyüktür kardeşlerim. Allah kendisinden nazı olsun. İmam Malik'e istiva nedir diye sorulduğunda istiva malum, bilinen bir şey. Yani Allah kitabında zikretmiştir. Keyfiyeti bizce meçhuldür. İnanmak vaciptir. İnkarıysa küfürdür. Bu soru soru hakkında, bu konu hakkında soru soramaysa atın bunu meclisten dışarı. Çünkü bu bidatçıdır demiştir. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize hayır versin. Demek ki Allah'a iman etme çok önemli meselelerden bir tanesi ve inanan insanlara çok kazanç sağlamıştır. Çünkü yüce Allah'ı başkasından bir şey ümit etmeyecek, başkasından korkmayacak ve başkasına ibadet etmeyecek şekilde gerçek anlamıyla tevhid eden insan, eğer isim ve sıfatları hakkıyla anlar ve iman ederse. Yüce Allah'ı kemal derecesinde sevme, onu güzel isimleri ve yüce sıfatları gereğince tazim edecek. Emrettiklerini yerine getirme, yasaklarından uzak kalmak suretiyle, ona ibadeti gerçekleştirecek kardeşlerim. Allah hepimizin tevhidini güzel eylesin. Cibril'in sorduğu iman nedir? sorusuna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanın dükünlerinden ikincisi Meleklere iman demiştir kardeşlerim. Ve meleklere iman etme. Kardeşlerim melekler kaybı bir alemin unsurlarıdır. Melekler Allah tarafından yaratılmış ve Allah'a ibadet eden varlıklardır. Uluhiyet ve rububiyet özelliklerinden hiçbirini taşımazlar. Allah onları nurdan yaratmış. Ve onlara emirlerine tam anlamıyla uyma imkanı ile bu emirlerini yerine getirme gücünü vermiştir. Meleklerin sayısı pek çoktur kardeşlerim. Onların sayısını Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde semadaki el beytul mamur oraya diyor her gün yetmiş bin melek namaz kılmaya girer, oradan hiçbiri çıkmaz diyor. Ve habire diğerleri sıraya girer diyor. Yani sayılarını meleklerin Allah'tan galip hiç kimse bilmez kardeşlerim. Meleklere imanda bazı unsurlar var kardeşlerim. Sesim net değil mi? Net geliyorum. Birincisi, bu imanda gaybi bir bilgi olduğu için onların varlığına iman. Çünkü bildirilen bir şey bu. İkincisi, Cebrail gibi isimleri bildiğimiz melekleri ismen, isimlerini bilmediklerimize de icmalen iman etmemiz gerekir. Aleykümselam ve Hoş geldiniz. Yine mesela, Cebrail gibi sıfatlarını bildiğimiz melekleri o sıfatlarına da iman etmek gerekir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu 600 kanadı ile ufuğu kapatmış halinde gördüğünü haber vermiştir. Biz bunu işittik, itaat ettik. Yine mesela aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'a ve Lut Aleyhisselam'a göndermiş olduğu melekler onlara ne yapmıştı? İnsan kılığında gitmişti. Demek ki melekler bir insan suretine de bürünebiliyorlar. Buna da işittik, itaat ettikleriz. Aleykümselamlar. Hoş geldiniz kardeşler. Yine kardeşlerim yüce Allah'ın emriyle yerine getirdiklerini bildiğimiz amellerine iman etmek. Mesela Meleklerin Yüce Allahı tesbih etmeleri, gece gündüz usanmadan ve yorulmadan ona ibadet etmeleri gibi. Kimi meleklerin özel bir takım işleri olduğu gibi. Mesela Cebrail Yüce Allah'ın vahyenin eminidir. Allah vahiy onunla peygamberlere göndermiş. Mesela Mikail yağmur ve bitki ile görevlendirilmiş. İsrafil, kıyametin kopacağı ve insanların diriltilecekleri vakit sura üflemekten görevlendirilmiş. Ölüm meleği ise vadesi gelen zamanı dolanın ruhunu kabz etmekten görevli olan meleklerdir. Cehennem ateşiyle görevli olan melek de cehennemin bekçisi. Yine mesela gelen naslara bakıyoruz. İnsanın anasının karnında dört ayı doldurduğunda rahimlerdeki ceninlerle görevli melekler vardır. Bu duruma gelmiş olan cenine Yüce Allah bir melek gönderir ve ona o ceninin rızkını, ecelini, amelini sahiplerden, Şakilerden ne olduğunu sorar ve yazılır, o ne yapar, görürüz. Demek ki her bir kişi için ayrı ayrı olmak üzere Ademoğullarının amellerini tespit edip yazmakla görevli ikişer melek vardır. Bunlardan biri sağda, biri solda bulunur. Yine kardeşlerim gelen nakillere baktığımızda, ölen birisi kabre konulduğu vakit, ona soru sormakla görevli olan melekler gelir. Kabre konulan ölüye ne yapar? Oturturlar. Neyi sorarlar? Rabbini. Sonra dinini, sonra da peygamberini sorarlar. Evet. Demek ki meleklere iman da imanın yüzlerinden ve kalbi alemden kardeşlerim. Bunun da tabi birçok faydaları var. Bu da Yüce Allah'ın azameti, gücü ve uçsuz bucaksız egemenliği bilinmiş olur. Çünkü yaratılanın azameti Yaratıcının azametinin bir tecellisidir kardeşler. Rabbim hepimizin imanını artırsın. Adem oğullarına gösterdiği inayet dolayısıyla yüce Allah'a şükretmemiz gerekir. Çünkü o bu melekler arasından Adem oğullarını koruma, amellerini yazma ve buna benzer onların çeşitli işlerini yerine getirmek üzere melekler halketmiştir. Düşünün kardeşlerim Allah'ın diyor yeryüzünde gezen melekleri vardır. Onlar ne yapar? Nerede Allah'ı zikreden bir topluluk var onları arar bulur diyor. Sonra yerlerine de haber verirler. Ve onlar o topluluğu kuşatır ta semaya kadar ve Allah'a muştularlardır. Allah bizi o topluluklardan ilesin kardeşlerim. Allah o hayra erenlerden neylesin Allah azze ve celle o meneklere sorar Kullarım ne istiyorlar Ya Rabbi senin rızanı ve cennetini Peki onlar benim cennetimi görmüşler mi Görmemişler ya Rabbi Görselerdi ne yaparlardı Daha çok ısrarlı isterlerdi Benim neyimden sakınıyorlar cehenneminden azabından Peki onlar diyor benim cehennemi görmüşler mi? Görmemişler ya Rabbi. Peki görseler de ne yaparlardı? Daha çok sakınırlardı. Allah azze ve celle ben onlara umduklarını verdim, korktuklarından emin kıldım diyor. Allah bizi o topluluklardan kısın kardeşlerim. Melekler diyor ki ya Rabbi, ama onların arasında gelip geçen Şöyle bir bakanlar var. Onların hükmü ne olacak? Onlar diyor öyle bir topluluk ki aralarına aldıklarını ıslah ederler. Ben onların hürmetine onları da bağışladım diyor. Allah hepimizi tevhid ehli kılsın kardeşlerim. İnaçlı kılsın. Demek ki meleklere iman da insanın imanını güçlendiriyor. Ve Allah'a şükretmeden Allah Azze ve Celle'ye karşı ibadetlerde insanı ne yapıyor? Daha bir gayretli kılıyor. Evet. Bu konulara sonra inşallah tekrar döneceğiz. Üçüncü rükküne baktığımızda bu da kitaplara imandır kardeşlerim. Kitaplar el kütüp kitapların çoğulu olup yazılmış şeydir. Burada kitaplardan kasıp, Yüce Allah'ın insanlara bir merhamet olarak onları hidayete iletme üzere Resullerine indirmiş olduğu kitaplardır. Böylelikle insanlar bu kitaplar sayesinde dünya ve ahirette kendilerini mutlu kılacak şeylerle uğraşırlar. Aleyküm selam. Bende insipit bir gidiyor bir geliyor. Sesimde bozulma var mı kardeşler? Sesim net değil mi? Bir gidiyor bir geliyor. Net değil mi? Tamam. Allah evet. Demek ki kitaplara iman da Allah'ın bize bir rahmeti ve Resullere verdiği bizleri dünyada ve ahirette mutluluk kılacak işlerle uğraşmamız için bir vesile kardeşlerim. Kitaplara imanın da unsurları var. Bunlardan bir tanesi bu kitapların gerçekten Allah'tan indirilmiş olduğuna iman etme. İsmen bildiklerimize ismen iman etme. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an, Musa Aleyhisselam'a Tevrat, İsa aleyhisselama İncil, Davud aleyhisselama Zebur gibi adını bilmediğimiz kitaplara da icmalen iman ederiz kardeşlerim. Bu kitapların sahih olarak nakledilen haberlerini tasdik etme, Kur'an'ın haberleriyle önceki kitaplardan değiştirilmeyen ya da tahrif edilmeyen haberleri gibi nesk olunmamış hükümleriyle amel edip Hikmetini ister kavramış olalım, ister kavramamış olalım, bunlara da rıza ve teslimiyet gösterme imanın bir gereğidir. Kardeşlerim, Kur'an indikten sonra geçmişte iki kitaplar ne sormuştur? Şu an hükmü geçerli olan sadece Kur'an'dır. Çünkü Allah Resulü'nün bir gün ashabına sohbet ederken, nasihat ederken Ömer ey Allah'ın Resulü İsrailoğullarının elindeki Rabbımızın kitaplarından sayfeler var. Onları istersen okuyayım deyip direkt hemen almış ve onları okumaya koyulmuş. Kafasını kaldırdığında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gözlerinin kıpkırmızı, boyun damarlarının şişmiş olduğunu görünce ne diyor? Hemen diz çöküyor. Vallahi Allah'ı Rabb, dini İslam seni de Resul olarak kabul ettik ey Allah'ın Resulü deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vallahi kardeşim Musa aranızda olsa benim getirdiğime teslim olmasa and olsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Evet kardeşlerim bütün kitaplara iman ederiz ama bizim ittibamız, itaatimiz ancak Kur'an-ı Kerim'edir. Kur'an'a iman oldukça önemlidir kardeşlerim. Her bir kavme kendilerini hidayete erdirmek üzere Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir kitap indirmiş olduğu için Yüce Allah'ın kullarına gösterdiği inayeti bilmemiz gerekir. Yüce Allah'ın şeriatındaki hikmetleri bilme ancak Allah'ın göndermiş olduğu kitaplandır kardeşlerim. Bu hususta Allah'ın Azze ve Celle'nin bizlere kitap gönderip, bizlere hikmeti indirdiğine ne kadar şükretsek azdır kardeşlerim. Evet, imanın dördüncü rükmü ise Peygamberlere imandır kardeşlerim. Resul, Peygamberler kelimesi, resulun çoğulu olup mürsel demektir. Bu da bir şeyi tebliğ etmek üzere gönderilen kişi anlamına gelir. Dindeki kastıysa Yüce Allah'ın insanlar arasında kendisine bir şeriat vahyedip o şeriatı tebliğ etmesini istediği, emrettiği kimseye denir Resul. Kardeşlerim, maslara baktığımızda insanlara gönderilen ilk Resul, Nuh, sonuncuda da Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah Azze ve Celle kitabında Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi muhakkak biz sana da vahyettik diyor. Allah Resulü ve Vesselam bir sözünde insanların Adem Aleyhisselam'a başvurarak kendilerine şefaat istemesini isteyeceklerini onun da özür beyan ederek siz Nuh'a gidin çünkü Nuh ne diyor? Allah'ın insanlığa gönderildiği ilk Resul'dur diye başlamıştır. Evet kardeşlerim, Allah hepinize hayır versin. Bütün peygamberlere tasdik eden sanmı kullardan engelsin Rabbim bizi. Kardeşlerim bizler ismini bilelim, bilmeyelim. Bütün peygamberlere icmalen iman etmemiz gerekir. Peygamberlerin ismini bildiğimiz kimselere ismiyle iman eder, Muhammed, İbrahim, Musa, İsa, Nuh gibi hepsine Allah salatü selam etsin. Bunların hepsine biz ne yapar? İsmen iman ederiz. İsmini bilmediğimiz peygamberlere de yine Allah'ın Resuludur, Allah'ın Peygamberidir der, icmalen iman ederiz onların hepsini de salih olarak kabul eder, verdiği haberleri tasdik ederiz. Yani, bir Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası, bir Salih'in kıssası, bir deveni mucizesi, bir yerden gökten suların fışkırması, bir sesi, yani gelen bütün haberleri tasdik ederiz. Onlardan bize gönderilmiş Resul'ün şeriatı gereğince de amel ederiz. Ama bizim burada amelimiz ancak kimedir? Bütün peygamberlere iman ederiz ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaatimiz ve iktibamız gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde oradaki Yahudi ve Hristiyan alimler biz Allah'ı çok seviyoruz. Musa Resulullah diyorlardı. Biz Allah'ı çok seviyoruz. İsa Resulullah diyorlardı. Muhammed'en Resulullah demiyorlardı. Allah Azze ve Celle de onlara ne dedi? Beni çok mu seviyorsunuz? Muhammed'e tabi olun da beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayın diyor. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Demek ki peygamberlere imanın da faydaları pek çok kardeşlerim. Yüce Allah'ın kullarına olan rahmeti ve inayetidir bu. Çünkü onları Allah'ın yoluna iletme, Allah'a nasıl ibadet edeceklerini kendilerine anlatmak üzere Rabbımız peygamberler göndermiş. Zira insan kendi başına Allah'a ibadet etmeye kalksa bunu ne yapamaz? Yapamaz kardeşlerim. Düşünün mesela bir Süleyman'ın kıssasını ele aldığımızda hüt, hüt kuşu ne diyor? Şeytan hepsini aldatmış. Onların hepsini güneşe secde eder buldumdur. Evet. Ne kadar Allah'a hamd etsek azdı kardeşlerim. Yüce Allah'ın gönderdiği peygamberleri sevme, onları tazim etme ve onlara yakışır şekilde övgüyle söz etme. Çünkü onlar Allah'ın resuludur. Onlar Allah'a gerçekten ibadet etmiş Risaletini tebliğ etmiş ve onun kullarına samimi olarak öğüt vermişlerdir. Evet kardeşlerim, inatçı kimseler, peygamberlerini Allah'ın Resulü insanlar arasında olmazlar iddiasıyla yalanlamaya kalkışmış, Yüce Allah onların bu iddialarını hep çürütmüş, yalanlamıştır. Öyle insanlar çıkmıştır ki kardeşlerim, Muhammed içinde Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi onlar Allah'la Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir demiştir. Rabbim imanı hakkıyla anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Bazı insanlar da Gelen peygamberi inkara gitmişler. Neden onlardan çıkıyor ki? Niye ben olmayayım ki demiştir. Mesela Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve gizlice Medine'ye gelen Müseylemetül Kezzab'ı ziyaret ettiğinde Müseylemetül Kezzab Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve şunu söylemiştir. Dünya büyük Muhammed. Yarısı senin olsun, yarısı benim olsun. İhtilaf etmemize gerek yok demiştir. Yani bir peygamberli, bir krallık, bir saltanat gibi görmüşlerdir. Peygamberlik, bir krallık, bir saltanat değil kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bu meseleyi hakkıyla idrak edenlerden eylesin kardeşler? Yüce Allah'ın göndermiş olduğu Resullerin hepsi insandır, doğmuşlardır, yaşamışlardır bizim gibi oturup kalkmış, yemiş, içmişlerdir. Ama Allah Azze ve Celle'nin emrini harfiyen yerine getirmiş ve bizim için örnek olmuşlardır. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah'ı umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resulü bu demiştir. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Beşinci rükun ise ahirete, ahiret gününe imandır. Kardeşlerim en önemli meselelerden bir tanesi de budur. Aleykümselam selam Hoş geldiniz. Ahiret günü, Yüce Allah'ın insanları hesap ve ceza yani amellerinin karşılıklarının verilmesi için dirilteceği kıyamet günüdür. Ona bu ismin veriliş sebebi Ondan sonra günün olmadığından dolayıdır. Çünkü artık cennetlikler konaklarını cehennemlikler de yerlerine yerleşmiş olacaklar. Ahiret gününe iman üç hususu kapsar kardeşlerim. Birincisi, öldükten sonra dirilişe iman etme. Öldükten sonra diriliş, elbaz yani Sûra ikinci defa üfleneyecek vakit ölülerin diriltilmesidir. O zaman insanlar alemlerin Rabbının huzuruna çırl çıplak, yan üzerinde elbise olmaksızın ve sünnet edilmemiş haliyle kalkacaklar. Ayşeannemiz diyor ki, Allah diyor, Onlar utanmazlar mı? Onlar sıkılmazlar mı? diyor. Allah Resulü diyor ki ya aşırı diyor. Vallahi diyor o gün insanların öyle hali vardır ki kimse yanındaki kim olduğunu bilmez. Allah hiçbir gölgenin olmadığı arşın gölgesinin altında gölgelendirdiklerinden ödülsün kardeşlerim. Demek ki ahirete imanın birinci cüzü bu. İkincisi ise hesap ve cezaya iman etmektir. Kul amelleri dolayısıyla hesaba çekilecek ve yaptıklarının karşılığı ona verilecektir kardeşlerim. Bu da kitapta sünnette bir çok delilleriyle ne yapar? Gelir. Evet. Rabbim anlayış versin kardeşlerim. Rabbim hepimize anlayış versin amellere karşılıklarının verilmesi ve hesaba çekilmenin gerçek olduğu hususta Müslümanların hiçbir müşkül yoktur. Hikmetinin gereği de budur. Yüce Allah, kitaplar indirmiş, peygamberler göndermiş, kullara onların getirdiklerini kabul etmeyi farz kıldığı gibi yapılması gereken amellerde bulunmalarını da farz kılıp ona karşı çıkanlarla savaşmayı emrederek kanlarını, çoluk çocuklarını, kadınlarını ve mallarını helal kurmuştur. Hesap ve ceza diye bir şey olmasaydı kardeşlerim, elbette ki bu hikmeti sonsuz olan, Rabb'ın kendisinden tenzih olması gereken abes işlerden olurdu. Allah hepimize anlayış versin. Aleykümselam ve Rabbim. Yine kardeşlerim cennete ve cehennemin insanların ebediyen kalmak üzere varacakları yer olduklarına iman etme ahirete imanın yüzlerindendir. Cennet ebedi nimetler yurdudur ve Yüce Allah orayı iman edilmesini farz kıldığı hususlara iman eden Allah ve Resulüne itaat eden bunu da Allah'a ihlas ile Resuluna da tabi olarak gerçekleştiren takva sahibi müminlere hazırlamıştır. Oradaki çeşitli nimetlerine bir göz görmüş ne de bir kulak işitmiş ne de bir insanın hatırından geçmiştir. Birçoğumuz oradaki birçok şeyi ne kadar özde düşünür acaba şöyle mi olacak böyle mi olacak diye hep sorular sorar değil mi? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a toprağı ne olacak, yiyeceği nasıl olacak, daha olacak mı, o olacak mı? Veyahut bir tanesi benim diyor işte şu, e, falan kadının var, işte o şu şu şu kocalardan geldi. E, orada kimin hanımı olacak? En son kimin nikahında ölmüşse onun nikahında olacak gibi. O kadar çok soru geliyor ki Allah hepimize hayır versin. Cennete girmeyi Rabbimiz'in cemalini görmeyi nasip etsin kardeşler. Cehennem ise Yüce Allah'ın kendisini inkar edip Resullerine baş kaldıran zalim ve kafirler için hazırladığı azap yurdudur kardeşler. Orada hatıra hayale gelmeyen türlü ibretli cezalar ve azaplar vardır. Aleyküm selamlar var. Allah bizleri korusun. Ölümden sonra meydana gelecek her bir şeye iman etmek, ahiret gününe imanın kapsamı içindedir kardeşler. Mesela bunlardan bir tanesi kabir sualidir. Ölüye defnedilmesinden sonra Rabb'ı, dini ve peygamberi hakkında soru sorulması demektir. Allah iman edenlere sağlam söz ile sebat verecek, ve iman edenler Rabbim Allah dinim İslam peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir diyecektir. Yüce Allah zalimleri de şaşırtacak ve kafir kimseler ha ha bilmiyorum diyecektir. Münafık ya da bu hususta şüphesi olan kimseler de ben bilmiyorum insanları bir şey söylerken işittim ben de onların söylediğini söyledim diye cevap veriyor. Allah hepimizi müminlerden kılsın kardeşlerim. Yine kabir azabı ve nimeti. Kabir azabı, münafık ve kafir zalimler hakkında söz konusluyor kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında, Firavun Hanedanı'ndan bahsederken, onların sabah akşam ateşe arz olunduğunu, kıyametin kopacağı günde Firavun Hanedanı'nın azabının çok şiddetli olacağını söylemiştir. Evet. Yine Allah Resulü ve Vesselam bir sözünde kardeşlerim, şayet birbirinizi defnetmeme ihtimali olmasaydı, Yüce Allah'a benim bir kısmını duyduğum kabir azabından, size de işittirmesi için dua edecektimdir. Daha sonra yüzünü onlara dönerek, ateş azabından Allah'a sığının dedi Asap ateş azabından Allah'a sığınırız dedi bu sefer kabir azabından Allah'a sığınırız dedi onlar kabir azabından Allah'a sığınırız dediler yine açığa çıkanıyla gizlisiyle fitnelerden Allah'a sığınırız dedi onlar da açığa çıkanıyla gizlisiyle fitnesiyle Allah'a sığınırız dedi. Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınırız deyince, onlar da Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınırız dediler. Evet. Aleyküm selamlarım. Hoş geldiniz. Kabir nimetine gelince kardeşlerim, bu da samimi, sadık müminler hakkında söz konusudur ki Allah Azze ve Celle onu müminlere bir nimet vermiştir. O diyor, cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Veyahut kabir cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Allah kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olanlardan yöresiniz. Kardeşlerim ahirete iman etmenin de kolun hayatında çok faydaları vardır. Bugünün mükafatını elde etmek umuduyla itaat işleme arzusu artar ve buna özellikle gayret gösterilir. O günün cezasından korkarak masiyet işlemekten ve masiyete razı olmaktan da kul korkmaya başlar. Müminin elde edeceği, umduğu ahiret, nimet ve mükafatları hatırlatılarak dünyada eline geçiremediği dünyalıklara karşı teselli bulur kardeşlerim. Rabbim hepimizi hayır versin. Kafirler imkansız olduğu iddiasıyla ölümden sonraki dirilişi inkar etmişlerdir. Ama bu inkarları sadece işlemiş olduğu günahlardır kardeşlerim. Sadece batıl bir iddiadır, başka bir şey değil. Evet. Rabbim hep bize hayır versin, hayırdan bizleri ayırmasın kardeşlerim. Düşünün Musa aleyhisselamın kavmi, Ey Musa biz Allah'ı apaçık görmedikçe sana asla iman etmeyiz dediklerinde, Yüce Allah onları öldürmüş, Sonra onları diriltmiştir kardeşler. Ama buna rağmen yine inkar edemekti. Yine mesela öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere Kur'an'da birçok misal var kardeşlerim. Mesela Bir Bakara suresinin ismini aldığı İsrailoğullarının katilinin kimliği hakkında anlaşmaya düştükleri maktul ile ilgili gelen ayetlere baktığımızda Yüce Allah onlara bir inek kesmelerini, o ineğin bir parçasıyla o maktule vurmalarını ve böylelikle o kimsenin kalkıp kendilerine katilin kim olduğunu haber vereceğini söylemesi var. Bu basit bir olay değil kardeşlerim. Allah hepinize güzel anlayış versin. Yine yurtlarından binlerce kişi oldukları halde ölümden kaçmak maksadıyla çıkan kimselerin başından geçen olaylarla ilgili Allah bunları önce öldürmüş, sonra da onları tekrar diriltmişti. Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti. Gerçekten Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmez diyor Bakara 243'te. Yine ölmüş bir kasabanın yanından geçerek Yüce Allah'ın tekrar bu kasabayı nasıl dirilteceğini soran ve bu diriltmenin uzak bir ihtimal olduğunu gören birine Allah Azze ve Celle ne diyor? Biz bu zatı yüz sene öldürdük sonra dirilttik diyor. Yine İbrahim Aleyhisselam'la alakalı kıssıya baktığımızda Rabbinden ölüleri nasıl dirilttiği kendisine gösterilmesini istediğinde Allah Azze ve Celle İnanmadığını Ya İbrahim dediğinde inandım ama kalbim mutmain olsun diyor. Allah Azze ve Celle ona dört kuş kesmesini, onları dağlara taşlara atmasını, sonra da çağırmasını istediğinde hepsi havada birleşerek tüy, kan, göz İbrahim'in yanına geldiğinde ne diyor? İnandım diyor. İnandım. Allah Azze ve Celle Halil'im dostum diyor. Öldükten sonra dirilişin imkansız olduğunu iddia eden ancak ahmaklardı kardeşler. Kur'an bunun birçok misallerine ne yapmış? Bizlere vermiştir. Allah hakkıyla okuyup öğrenmeyi, anlamayı, hayata geçirmeyi nasip etsin. Bugünkü sohbetimiz inşallah bu kadar yeterli. Allah hakkı hak bilip yaşamayın batılı, batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah hepinizin imanını artırsın. imanı artıracak amellerde gayret etsin. Evinize bereket, gönlünüze afiyet versin. Hepinize sadık dostlar versin. Sübhaneke, Allahumma ve bihamdike, eşhüze la ilahe illa ente, ente ve tezgüle ve alhamdülillahi